İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bugün program ortağım Murat Yok. Ben tek başımayım. Sayın Avukat Fikret İlkiz'i ağırlıyoruz bugün Açık Radyo stüdyolarında. Genel olarak daha önceleri önce yaptığımız programlarda da söylemiştik. Bir gün oturalım sırf bunu konuşalım diye hatırlarsınız. Evet, evet. Bugünkü programda MIT yasasından bahsedeceğiz ve evet. o çerçevede Türkiye'de yargıya duyulan güven, yargının genel durumu e, ve Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesi'nin Türkiye'de uygulanması yolunda çıkarılan kanunla ilgili olarak hı hı. sizin görüşlerinizi alalım. Açık Radyo dinleyenleriyle paylaşalım. Peki Uygulsan. ne? E, tamam. yani... Neresinden başlayalım? Bence yargıya güvenden başlayalım. Olur. Yani e, soru örneğin Türkiye'de yargıya güven var mı gibi bir soruysa kimse e... yargıya güvenmiyor. Evet. Yani. O olmayacak şimdi, tabii. Ha, tabii yani böyle bir başlıkla ya da yargıya güven e, konusundaki temel ilkeler belirlenmesi bu anlamda Türkiye'de yaşayan insanların güvenmediği yıllardan beri süre gelen sonuçların. Ee, aslında bir başka önemli sonucu hatırlarsınız 1987 senesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ya da o yıllarda Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na başvuru söz konusu olduğu zaman daha kimse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru nedir ya da sözleşme nedir çok fazla e, o konuda bilgi sahibi değillerdi ama en hı hı. azından herkes şunu söylüyordu ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğim yani o yıllardan süre gelen bir yaklaşım içerisinde ve o yılların bir bilançosunu çıkaracak olursanız, bugün yaşananlar eskinin ve eski geçmiş yargı tarihinden başlamak üzere değerlendirmesi gerekli olan konular. Ama yargıya güven konusunda özellikle örneğin demokratik hukuk devletinde ya da bir hukuk devletinde insanları siz herhangi bir şekilde, seni mahkemeye veririm derseniz o kişi bundan çekinir. Bir başka deyişle hakkınızı aramak konusunda kişilerle olan ilişkileriniz bakımından da mahkemelere, yargıya, yargıçlara, savcılara güvenirsiniz. Tabi böyle baktığınız zaman bu sadece Türkiye'nin sorunu değil. Birleşmiş Milletler tarafından da özellikle dikkate alınan, Avrupa Konseyi tarafından da özellikle dikkate alınan en önemli konulardan birisidir. Bunun da sebebi çok açık. Demokratik toplum düzenini kurabilmeniz için yargıya güven sağlanmalıdır. Bir hukuk devletinin özellikle yargıya güven konusundaki dikkatli atacağı adımlarla, Bağımsızlığını sağlamak suretiyle ya da çok siyasal söylemler olarak tekrarlamak gerekirse tarafsızlık konusunun sağlanması önemlidir. Aha. Her hukuk devleti için mevcut hukuk devletleri bakımından da aynı şeyi söylemek mümkün. Yargı bağımsız bir güçtür. Bağımsız bir güç olmalıdır. Bu güç en azından yasama ve yürütmenin dengeli çalışmasını sağlayabilecek niteliğe sahip olmalıdır. Bence Türkiye'de insanlar yargıya güvenmedikleri için, güvenmemeleri içinde birçok haklı nedenleri bulunduğundan dolayı yargı en fazla yıpranan ama buna rağmen yine yargı bağımsızlığının sağlanması için mücadele edilmesi gerekli olan ender ve örneği çok olan bir ülkeyiz. Fikret Bey ne ne düşünürsünüz bilemem. Bir anayasa hukuku profesörü geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir evet. toplantı için gelmiş. Ben Radikal'de Ezgi Başaran'ın haberinden okumuştum. Röportaj yapmış onda. Heather Gerker adı evet. Gerken. Harvard'da ve Yale'de hocalık yapan bir hanım. Demiş ki yargının ne kılıcı ne cüzdanı vardır. Arkasından da açıklamış benzetmeleri, evet. benzetmelerle ne kastettiğini. Yani demiş ne polistir, ne yürütme. Siz de demin çok güzel söylediniz. Bu benzetmeyle üst üste oturuyor. E, örtüşüyor. Öyle değil mi? E, yani genellikle yargıçlar ya da hukukçular bu tür söylemler bakımından önlerine gelen dava dosyaları ya da hukuku yeniden inşa etmek, yeni düzen ya da Değişen hayat koşulları ve dünya koşulları içerisinde hukuku nasıl şekillendirmek gerektiği konusunda pek çok deneyime, pek çok dava dosyasına sahiptirler. Dolayısıyla önlerine gelen uyuşmazlıklar, insanlar arasındaki uyuşmazlıklar, önlerine gelen uyuşmazlıklar, devletlerin insanları ile olan uyuşmazlıkları ya da toplumlardaki çatışmaların sonuçlarıdır. Giderek tabi dünya küçük bir kasabaya, küçük bir köye dönüştüğü için de, Dünyanın neresinde olursa olsun bütün hukuk deneyimleri, bütün dava dosyaları, buralardan çıkan kararlar her toplumu ilgilendiren hale geliyor. Sözünü ettiğiniz örnekler bizde yargıtay başkanlarının açılış konuşmalarında da kısmen yer alan bazen ...söylenmesi gerektiği için söylenen ve altı çizilerek ifade edilen en önemli başlıklar ya da en önemli örnekler. Güç olması gerekir derken sözüm şu, bu güç demokratik bir güçtür. Bu güç yasama ve yürütme organları üzerinde kabul edilebilir bir güçtür. Çünkü yasama ya da yürütme zaten hesap verebilir olmalıdır, zaten saydam olmalıdır... Bunları yerine getirmediği takdirde de onunla aynı güce sahip olan bir başka erk, bir başka güç tarafından da denetlenmelidir. Bu denetimde yargıdır. Hı hı hı. E, bu adı geçen profesör şey demiş, Ezgi Başaran soruyor ona diyor ki bizde baya sorunlu yargının durumu. Nasıl siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'li birçok hukukçuyla konuştunuz epeydir buradasınız gibi bir şey demiş. O da şöyle diyor çok hayati bir eşikte duruyorsunuz. Evet. Ve ne yazık ki MRL'ler de pozitife gideceğini değil tam tersini gösteriyor demiş ve evet. mit yasasını konuşalım derken işte buradan bağlamayı düşünmüştü. Örnek olarak da mit yasasını göstermiş, eleştirmiş, şoke edici demiş. Ee, evet. başaran sormuş ama demiş e, sizde de sizin şey de istihbarat da <gülüyor> sade sizin şey evet. değil yani Amerika'dakileri değil bütün dünyayı dinliyor demiş. Ne diyorsunuz? Evet. İşte Snowden örneğini vermiş. O da şey diyor, evet o büyük bir skandaldı. O yüzden yeniden ve daha şeffaf olarak düzenleniyor şimdi diyor. Tabii. Düzenlendi diyor. Yani biraz önce söylediğim gibi aslında bütün dünyayı ilgilendiren sorunları birlikte yaşıyoruz. Bir ülkede meydana gelen herhangi bir olay yargı tarafından görüş açısı ya da kararlarıyla farklı... Ya da o toplumun özelliklerine uygun olarak kararlar verilmiş olmasına rağmen diğer ülkeleri de ve o ülkede yaşayan insanları da doğrudan doğruya ilgilendiriyor. Bakın sonuçta benim ağırlıklı olarak üzerinde çalıştığım konular olarak bakarsak ben genellikle ifade özgürlüğü konusunda ya da basın özgürlüğü konusundaki çalışmalarımı sürdürmeye çalışan bir hukukçuyum. <gülüyor> Söylediğiniz ve verilen örnek yeni de değil. Yani evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerindeki egemenlik açısından yapmaya çalıştıklarını düşünürseniz o zaman Wikileaks için Pulitzer ödülünün verilmesi çok doğrudur. Çünkü bu ödülü vermezseniz ya da en azından bu ödülün hak edilmiş olmasının temel nedeni hukuka aykırı olan dinlemelerin ya da hukuka aykırı olan istihbarat işlerinin, ya da hukuka aykırı işlemlere dayalı istihbarat faaliyetlerinin sorun yarattığını ve her zaman sorun ürettiğini kabul etmek zorundasınız. Çünkü insan haklarıyla doğrudan bağlantılı ve insan haklarını doğrudan ilgilendiren bir konu. Yeni değil dedim örneğin 2011 yılında Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne ilişkin Birleşmiş Milletlerinin İnsan Hakları Komitesi'nin görüş oluşturması vardı. Bu 34 numaralı görüşte de yer aldı. Yani ifade özgürlüğünün korunması ile ilgili. Bakın artık gelinen nokta şu. Herkesin ifade özgürlüğü hakkı vardır ama herkesin görüş oluşturma hakkı da vardır. Çok güzel bir noktaya geldik ama evet. E Bundan sonra paylaşacaklarınızı söz, sözünüzü kesmeden e, duysunlar istiyorum sevgili Peki. dinleyenlerimiz. Onun için bir küçük ara verelim. Tabii ha, ha, ha. E, Bir dinlenme olsun. E, Ömer bize teknik masadan e, yardımcı oldu ve kendi zevkine göre bir rock and roll parçası seçti. E, The Baseballs'dan Mohata Mobeta efendim. I can taste her on my lips and her kisses burn like fire And I try to resist her but the pain is my desire Cause she can rock it, roll it, take your heart and control it She got me hot like a fever and the flame keeps getting higher Oh, I'm on fire Oh, well, I said oh Take a sip from the devil's cup She gonna rock you when I'm run And I'll measure you well uh, Say, oh, she gotta burn you My heart and my better Say, oh, she gotta learn you My heart and my better My heart and my heart and my heart and my better My heart and my heart and my heart and my heart and my better She's like a kiss from the devil But I just can't get enough She got me moaning like a loser and the pain just set me up Cause she can block me, roll me, take my heart and control me She got me heart like a fever and it's all I'm dreaming of You're yeah, the heart of my bad oh, who don't you take a sip from the devil's cup She gonna rock you when I run you And the measure you when I say oh, She got it back you the heart Turn, yeah My heart, I'm a you take a sip from the devil's cops? You gotta rush you wear the helmet And I measure you up I said, you she, she gonna gotta learn, it. yeah My heart, my better Ooh, Ooh she, she gotta, gotta learn, it. yeah My heart, my better oh, oh, My heart, I'm better Muhta Mobeta'yı dinledik sevgili Açık Radyo dinleyenleri ee, Bilgi Can'ın hukukunda bugün e, Sayın Avukat Fikret İlkiz'le e, yargının halini konuşuyoruz evet. e, görüş oluşturma hakkı. Yani ifade özgürlüğü ve Görüş evet. oluşturma evet. hakkını evet. Açacaktı o, o, Orada tam ara verdik şimdi, Buyurun kaldığımız yerden devam edelim Aslında tabi bu kadar iç içe geçen toplumların Birlikte yaşadığı sorunların Çoğalması nedeniyle basın özgürlüğü Ya da ifade özgürlüğü Şimdi bunun yanında Özellikle medeni ve siyasi haklar sözleşmesi Bakımından kabul edilmiş olan bir başka hak Görüş oluşturma hakkı Şimdi sizin Temel insan hakkı olarak hem ifade özgürlüğü hakkınız hem de görüş oluşturma hakkınız vardır. Bunun da sebebi çok basit. Bir defa kişinin eksiksiz bir biçimde gelişmesi için bu şarttır. Ama bir başka özelliği daha var. Yani ifade özgürlüğü aslında saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin yaşama geçirilmesi için gereklidir. Yani ifade özgürlüğü derseniz, Saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini yaşama geçirmek zorundasınız. Saydamlık ve hesap verilebilirlik ise insan haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından zorunludur. Şimdi, yoksa muhasebeciliğe meraklı olduğundan yani, değil insanların. Tabi bütün bunların yani, tümünü yan yana getirdiğiniz zaman o halde benim ifade özgürlüğü ve görüş oluşturma hakkım bakımından herhangi bir şekilde buna aykırı bir işlem varsa hesabını sorabilmeliyim. Ama bundan öncesi bakımından da özellikle yönetim gün ışığında olmalı. Yani şeffaflık, yani saydam olmalı. Ama sözünü ettiğiniz kanuna bakarsanız bu zaten milli istihbarat yani istihbarat faaliyetidir. Kendiliğinden kendi içinde de gizliliği olan bir kavramdır. O halde bu gizliliğin dahi denetlenmesinin gerekli olduğu bir dünyaya ulaşmışsınız demektir. Sebebi hem ifade özgürlüğünüz, hem basın özgürlüğü hem de görüş oluşturma hakkının sonucudur. O sonuç nedir? İnsan haklarının korunmasıdır. Peki bu korumayı kim sağlayacak? İstediğiniz kadar kanun yapabilirsiniz. Bu yasalara aykırılık ya da bu kanunlardan kaynaklanan bir sorun olursa gideceğiniz tek adres yargıdır. İşte o yüzden uluslararası sözleşmeler ya da en azından bununla ilgili uyuşmazlıkların çözüm adresi olarak yargıya gitmek, yargının bunu çözmesi herkesin saygı duyması gerekli olan bir ilke olarak kabul edilmeli. Bu temel ilkeleri de kabul ettiğiniz andan itibaren de zaten Yargıya ne kadar az gidiliyorsa o kadar az sorunlu bir demokratik ülkesiniz demektir. Ama dikkat ederseniz yaklaşık bizim 2000'li yıllarımız ya da öncesine baktığınız zaman birinci haberimiz haberlerdeki birinci sıra genellikle bizde yargı haberleridir, dava haberleridir. Ve geçtiğimiz yıllardaki en kötü olan olaylardan bir tanesi de bana göre açılmış olan davalar üzerinden Türkiye'de demokrasinin inşasına çalışılmaktadır. Şu anda yine aynı şekilde kanun değişiklikleri ile demokrasi için bir şey yapıldığını ileri süren siyasal iktidarların kavgalarına tanık olan bir yargı ortamındayız. Bu kavgalar yargıyı yıpratır. Bu kavgaların hiçbirisi yargıda demokratik güç olma ya da bir güç olma meselesini bana göre yaratamaz. Ama nasıl altından kalkarız diye bir soru sorarsanız işte e, Birleşmiş Milletler'in bu anlamdaki yargılamalarına Birleşmiş Milletler'in bu anlamdaki kararlarına baktığınız zaman belki en iyisi Bangalore yargı etiğini hayata geçirmekten geçer ki Onu bu da an... yargıçlar için bütün Birleşmiş Milletler çerçevesinde kabul edilmiş olan hem etik ilkelerdir hem de hukuk kurallarıdır. Hı hı. Çünkü Onu birazcık sonuçta, açalım mı? Yani o ana hatlarıyla şöyle Temel söylemek e, mümkün. E, sonuçta mahkemeler insanlardan yani yargışlarında savcılarında insan olduğunu düşünecek olursanız Uyulması gerekli olan ilkelerin ne olduğunun belirlenmesidir. Bu belirleme içerisindeki ana omurganız insan haklarıdır ve insan haklarının korunmasıdır. Buna bağımlı bir yargıyı gerçekleştirdiğiniz andan itibaren zaten bütün yargıçlar bilgileriyle, etik kurallarıyla, kültürleriyle Demokratik hukuk devleti ilkelerini hayata geçirmek için çaba göstermek mecburiyetini kendiliklerinden yüklenmiş demektirler. Bu yargı etiği ilkeleri aslında bundan ibarettir. Özü de budur. Yargı mensuplarının uyması gereken etik kurallardan. Ku evet yani yargıçlar için özellikle. Ama yargıçlar ve savcılar eğer e, siyasi otorite tarafından akıla estiği gibi görevden azledilebiliyorsa bir yerden bir yere gönderilebiliyorsa evet, yani, ee, yani evet. örnek vermek istemiyorum hiçbir e, evet. bürokratik kademeyi aşağılamamak için ama Hı -hı. Örneğin o da işleriyle sorumlu odacılar nasıl tayin ediliyorsa ki onlar da bir bürokratik kadro e, o yargıcı savcıyı da öyle Yerinden oynatmak mümkün ise bir ülkede bu dediğiniz e, ilkelere özen gösterecek morali nereden bulsun bir kere her en başta? Yani şimdi morali nereden bulsun diye sorduğunuz andan itibaren bu moral bazen topluluklar insanlar tarafından kendisini yargılayan yargıçlara verilebilir. Nasıl? Yani o da şöyle Nasıl? siz herhangi bir şekilde kendinizi güvende hissettiğiniz yer yargıysa mahkemelerse. ...ve onun teminatı altında olduğunu hissediyorsanız... ...o halde yargıçların da o anlamdaki toplumdaki insanlardan güç alabileceği bir morale ihtiyacı var demektir. Ya e nasıl bir örnek versinize yani zorlanıyorum yani Herhangi bir şekilde verilmiş olan bir kararı beğenmiyorsanız tepkinizi göstereceksiniz. Bu yargıyı etkilemek falan değildir. Bu karar doğru değildir diyeceksiniz. Şimdi tam tersine karar demokratikse... O zaman o kararında arkasında duracaksınız. Çünkü sonuçta konuşmayan en azından etik ilkelere uymak zorunda olan yargıçların da bir koruma mekanizmasına ihtiyacı vardır. O yüzden saydamlıktır. O yüzden hesap verilebilirliktir. Örneğin pek çok ifade özgürlüğü ile ilgili olan davayı basın özgürlüğü ile ilgili olan dava ya da basın davalarını Gazeteciler takip ettiği zaman farklıdır. Kendi kendine devam eden davalara baktığınız zaman sonuçlar farklıdır. Çok bu anlamdaki etkilemeyi dikkate aldığınız zaman ben basın özgürlüğünün korunması için yargıyı etkilemeliyim. Şimdi bu etkilemenin pozitif yönünü düşünecek olursanız demek ki o etkilenmeden kaynaklanan bir başka moral güce mahkemeler ya da yargıçlarda erişebilirler. Bu erişim bu anlamdaki demokrasiyi paylaşmak anlamında değerlendirilmelidir. Yoksa güçlerin birbirini etkilemesi değil. Çünkü yıllardan beri bizde siyaset yargıyı etkilemeye çalışır. Halbuki mahkemeler vermiş oldukları kararlarla siyasetin ya da hukukun önünü açmak konumundadırlar. Onun için de korumak gerekir. Başka soru sormamayı tercih ediyorum Ar bu konuda. <gülüyor> Evet şimdi gene MIT yasasına dönelim nedir en büyük defoları bu tasarının son iki dakikadayız. Çok basit herhangi bir şekilde Milli istihbarat Teşkilatı'na herkesin verilerini bir elde ve bir yerde toplama isteme gerektiğinde herkesten talep etme hakkını tanıyamazsınız. Bu demokrasiye haykırıdır. Bu bir. Herkesin işi, bütün kurumlardan işinizi gücünüzü bırakacaksanız Milli İstihbarat Teşkilatı sizden bir şey istediği zaman derhal onu yerine getireceksiniz gibi bir düzenleme olamaz. İki bunları neden istediğinizi neden topladığınızı ben sadece yaşayan bir vatandaş olarak bileceğim. Benim bu bilgimi ya da isteğimi dikkate alacaksınız. O halde Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili olan kanunu değiştirdiğiniz zaman bilmediğim gizlilikle beni baş başa bırakacak bir kanun yapamazsınız. Hele kişisel veriler kanunu hala yoksa. Kuşkusuz yani. Fikret Bey daha çok tabii ki e, inilecek ayrıntı. Sorulacak soru var ama bugünkü programımızın süresi burada bitiyor. Katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşım Ömer Şahin'le birlikte güzel bir hafta diliyoruz sevgili dinleyenler. Hoşçakalın.